Ekoloji politik, insanın ve yeryüzünün ahvali, hazırlığa mevsunan Erol çok Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri, bir ekoloji politikte yine birlikteyiz. Bugün e, ikinci kez konuğum Gülşah, Gülşah Tırış. Hoş geldin Gülşah. Hoş bulduk Erol. Hoş e, Sevgili dinleyiciler, geçen programı kaçıran dinleyicilerimiz için ben Gülşah'ı bir tanıtmak isterim. Gülşah Akdeniz Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü doktora Öğrencisi, ekolojik hareketler, politik ekoloji, kentsel iklim adaleti ve kent merkezli toplumsal hareketler üzerine araştırmalar ve çalışmalar yapmakta. Hızlı bir giriş mi yapalım Gülşah? Vaktimiz sınırlı. Evet. Aslında ekolojik de demokrasi kavramını geçen programda anlatmıştın ama geçen programı dinleyemeyen e, dinleyicilerimiz için kısaca bir e, tanımı tekrar edip sonra e, devam edelim istersen. Ne dersin? Olur, öyle yapalım. E, o zaman hızlıca başlıyorum. Hı hı. Ee, ekolojik demokrasi e, üzerinde çok net bir e, tanımı yok aslında. Fakat temel olarak baktığımızda e, demokratik talepler ile e, ekolojik talepleri tüm canlıyı içerecek biçimde e, birleştirmeyi hedefleyen bir demokrasi anlayışı. Bunun içine azınlık toplulukları, gelecek nesiller, yurttaş olanlar ve olmayanlar, göçmenler, insan dışı türler ve diğer tüm topluluklar, canlılıklar ve varlıkların temsiliyetini sağlamayı hedefleyen bir demokrasi biçimi kısaca böyle tanımlayabiliriz. Bence yeterli. Çünkü merak eden dinleyicilerimiz geçen programın podcastini dinleyebilirler. Daha ayrıntılı bilgi edinmek isterlerse kavrama dair. Biz şeyle devam edelim istersen. Peki iklim adaleti bu meselede nerede duruyor? Bugün bunu mesela Brezilya'da yerli hatların durumu ve gündemdeki Brezilya başkanlık seçimi üzerinden el alabilir miyiz? Ne dersin? Tabii öncelikle aslında iklim edayeti mesesine baktığımızda küresel kuze kuzey ve küresel güney ülkeleri arasındaki o adaletsiz durumu ve eşitsiz durumu anlatmak gerekiyor. Bugün artık çok rahat bir şekilde korkmadan bunu söyleyebiliyoruz. İklimdeki değişmede en fazla sorumluluk küresel güneyin kaynaklarını tüketerek kalkınan küresel kuzey ülkelerinde. bugün küresel güneyde yer alan ülkelerde de karbon oranı, karbon emisyon oranı çok düşük olmasına rağmen bu ülkeler bu karbon emisyonundan çok fazla etkilenen ülkeler arasında. Çünkü bu ülkelerde yoksulluk, altyapı yapı geliri, sağlık sistemindeki yoksulluklar gibi, gıda güvenliği ve temiz suya erişim gibi sorunlar çok fazla. Bir de tabii ki burada eşitsizlik kavramına da değiniyor olmak gerekiyor. Çünkü küresel kuzeyin kalkınması, kapitalist üretim tarzının aslında mekandaki bir formunu bize göstermekte. Sermayenin belirli bir coğrafyada doygunluğa ulaşması ve tabii ki sermaye birikiminin devamını sağlamak için başka coğrafyalara olan hareketi bugün eşitsiz ve farklılaşmış coğrafyaların ortaya çıkmasına sebep oluyor. Ve dolayısıyla eşitsizliğin bu da baştan kurgulandığı bir e, coğrafyada demokrasiden söz etmek bir yana aslında e, demokrasinin kurgulayıcısı olabilecek insan emeğinin sömürüsü e, söz konusu ve bu sömürgeleştirme biçimi sadece insan e, e, merkezli olmakla kalmıyor. Türler arası, cinsiyetler, cinsel yönelimler, ırklar ve kimlikler arası adaletsizlikler ve eşitsizlikleri de doğuruyor. E, tabii ki bu adaletsiz ve eşitsiz süreçler Devletlerin siyasi ve bölgesel sınırlarını aşan bir etki yaratmakta. Bugün Brezilya örneğiyle şöyle açıklamak mümkün aslında. Dünyadaki su kaynaklarının beşte birine sahip olan Amazonlar, tarım, hayvancılık ve madencilik gibi faaliyetler adına aslında bir anlamda yok edilmekte. Bu bölge aynı zamanda yerli topluluklarında da bir yaşam alanı olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla bu alanlara kar amacı ile yapılan her bir müdahale hem ekosistemleri hem de yerli hakları yok eden bir etki yaratmakta. Bolsonaro da bildiğimiz gibi bu meselelerin zirveye taşıdığı bir zirveye taşındığı bir döneme temsil eden bir lider. Ee, tabii ki seçimlerle birlikte <gülüyor> bu ekolojik kırım ve iklim adaletsizliğinin artık bir noktada nereye gidebileceğini görmek şu an için e, bunu değerlendirmek çok zor ama e, umuyoruz ki çok daha ile birlikte değişen bir nitelik taşı, taşı, taşıyacaktır. Ee, şimdilik şu... <gülüyor> Bugün şöyle söyleyelim, bugün kalkınma paradigması dediğimiz bu yarış uğruna artık ülkeler çok fazla kalkınma yarışında öne geçmek istiyorlar. Amazon'da bunun için Brezilya açısından çok, çok büyük bir değere sahip olarak görünüyor ne yazık ki. Dolayısıyla aslında Bolsonaro'nun temel amacı... Buradaki e, üretimi artırmak, Amazon'daki madenleri çıkartmak ve buradaki aslında e, kalkınma yarışında öne geçme isteği sağ popülist nitelikte bir lider olduğu için de zaten birçok e, etkiyi e, kendi üstüne çekiyor. Böyle açıklayalım şimdilik. Ben aslında şeyi düşünüyorum bu noktada. Yani e, şimdi... E, Hukuksal açıdan falan bakıldığında işte bir de geçen kavra programda şeyi konuşmuştuk ya, ulus devlet meselesini. Ulus devletler maalesef kendi işte sınırları içerisinde her şeyi yapabileceğini düşünüyor. İşte mesela nükleer santrallerden bahsetmiştik. Şimdi Bolsonaro örneğinde tüm gezegenin akciğeri olarak düşünüyor uzun süredir dillendirilen ve bunun yok olduğunun herkes bütün bilim insanlarının farkında olduğu bir şey ve ama o ulus devletin sınırları içinde olduğu için Bolsonaro istediği gibi hareket ed ediyor mesela edebiliyor yani hükümeti de kontrolünün altında tutarak. Bilmiyorum hani bununla ilgili gerçekten uluslararası bir şeyler, gezegene dair, gezegenin geneline dair bir şey olması lazım diye düşünüyorum ben hukuk normu. Bunun, bunun mücadelesi nasıl verilir, nasıl olur bilmiyorum ama gerçekten işte e, nükleer santral yapıyorsun, 10 bin yıl insanlığın geleceğini, tüm canlıların geleceğini ipotek altına alıyorsun. İşte, oradaki Amazonları yok ediyorsun ya da başka ülkeler siyanürle zehir e, kullanarak altın arıyor. Onun kalıntıları nehirlerle başka ülkelere gidiyor. Başka toplam, yani o kadar çok aslında karmaşık ilişkiler ki yani bir ülkenin istediği gibi hareket edememesi lazım diye düşünüyorum ben açıkçası yani bu böyle bir çalışma var mıdır böyle bir öneri var mıdır onu da bilmiyorum gerçi ama. Aslında şöyle, A11 Rise isimli bir STK Bolsonaro'yu dava etmişti Amazonları tahrip ettiği gerekçesiyle. Bildiğim kadarıyla dava süreci hala devam ediyor. Fakat Bolsonaro tabii ki bunu şöyle görüyor, bu benim ulusal egemenliğimle alakalı bir sorun, siz Amazonlara karışamazsınız gibi bir ee, bilinçte birisi bilinçsizlikte birisi diyelim Tam da bahsettiğimiz gibi işte ulusunda. evet, <gülüyor> ben, evet. <benim> ulusum. <gülüyor> kesinlikle öyle yani e, öyle fikirleri var ki zaten yerli arazilerini işte devlet yönetimine almak zaten çok kısmi bir özellik veriliyor oradaki yaşayan yerlilere dolayısıyla kendi yaşadığı topraklar üzerinde herhangi bir söz sahibi değil buradaki yerliler ve Amazonlar içinde çeşitli HES'ler, otoyollar e, yapma fikirleri bulunmakta ve buna yönelik uygulamalara da geçilmişti. Ve tabii ki e, dış dünya ile bağı olmayan kabileleri tırnak içinde modernleştirme gibi projeleri olan bir liderdi. Zaten iklim değişikliğine de oldukça şüpheli yaklaşan ve hali, hali hazırda Paris'ten de çekilmeyi isteyen bir liderdi. Evet. Mesni tam gitti. olarak. <gülüyor> gitti, gitti evet. hala e, ortalık durulmadı. Yani durulmadı. De bayağı bir şeyler var. E, kamyoncular, şunlar bunlar işte e, askeriyenin önüne gidip e, komünistler geliyor darbe yapsanız. Niye işte izin veriyorsunuz gibi, aslında evet. seçimin galibiyetini kabullenememek gibi bir durumları da söz konusu yani böyle bir durumda var ama umarım hani Brezilya için daha iyi günler gelirler de. Peki e, hani tamam e, iktidar değişti ya da değişecek hani ortalık karışmazsa sen Lula da Silva bu konuda çözüme yakın bir tarafta ya da ekolojik bir çözüm tarafında mı duruyor ne diyorsun biraz takip edebildin mi bu meseleleri hani ben en son COP27'ye katılacağını söylediğini öğrendim ama onun dışında hani bir hükümet programında ekolojik bir program var mı neler düşünüyor acaba bazı açıklamaları var sanırım baya olumlu yönde ama evet evet aslında Lula e, senikacılıktan gelen bir lider. Senikacılık geçmişi var. E, 2002 yılında e, bu pembe dalga dediğimiz Latin Amerika'da sol sosyalist yönetimlerin e, başa geldiği dönemde e, Brezilya'da başkanlık seçimlerini kazanmıştı. Ve e, temel hedefi açlıkla mücadele ve yoksulluk vardı ve Amazonlar ilişkin o dönemki politikası hem kalkınmayı sürdürelim ama korumamızı da devam ettirelim gibi bir denge politikası yürütüyordu ve ee, o dönemde Norveç ve Almanya gibi ülkelerden çok büyük e, fonlarla destek alıyordu Amazonları korumak için ee, fakat o 2002-2008 ile 2008 arasındaki krizlerle birlikte e, Lula barajlar, otoyollar, doğalgaz boru hatları gibi şeyleri yine Amazonlar'da açmaya başladı. Ve bunu işte yerli halkında istihdam edileceği gibi şeylere dayandırmıştı. Ve çok ciddi tepkiler topladı çeşitli iklim aktivistleri arasında. Tabii şu an bugün baktığımızda yine çok fazla vaatleri vardı Lula'nın daha sıfır ormansızlaşma ve daha çok kamusallaştırma üzerine kamusal hizmetleri daha çok artırma üzerine ve zaten bakıldığında da bir araştırmada baktığımızda da en fakir ve siyahların yaşadığı bölgelerde Lula daha çok kazanıyor ve ülkenin zengin ve beyazların daha yoğun olduğu bölgelerde de Bolsonaro kazanıyor ee, konuşmasında şöyle zafer konuşmasında diyelim sıfır ormansızlaşma için savaşalım dedi ee, ve umarım böyle olur ee, bu açıklamalardan sonra zaten Norveç ve Almanya e, yine e, Amazonlar için destek olacağını açıkladı ee, yine açlıkla mücadele ve yoksullukla mücadele anlamında çok ciddi politikaları üreteceğini e, söyledi ee, yani şöyle bir e, handikapı var Yurda'nın e, ülkedeki diğer sağ partilerle Bolsonaro arasındaki o etkiyi e, yok etmesi lazım. E, ve çok ciddi bir müzakere sürecine girmesi lazım. Dolayısıyla e, ekolojik kararlara ne kadar yakın olacak o konuda açıkçası çok emin değilim ama e, yine de bir umut var olduğunu düşünüyorum öyle umut ediyorum e, ikna edebileceğini de düşünüyorum Çünkü e, Amazonlar e, ülkenin birçok Partisi yani sağ partilerinde de hakikaten önem taşıyan bir e, konuydu e, aşırı sağda biraz daha farklı görünüyordu. Umarım e, bu müzakereleri çok iyi bir şekilde yürütür. Eski yaptığı o özelleştirme süreçlerini tekrar gündeme getirmez Lula. Ya Aslında hani iklim adaletiyle bağlantılı olarak da e, şey de düşünüyorum ben. Şimdi küresel kuzey, küresel güneyden bahsettik ya. E, daha önceden sanırım e, küresel kuzeydeki ülkelerin e, fonla... Güneydeki ülkeleri, yoksul ülkeleri sanayileşmemesi ya da işte karbon ayak izine daha fazla sebep olmaması için ekonomik desteklerde bulunacakları gibi direkt parasal destekler ama bunların pek yerine getirilmediği ya da çok hani böyle karikatür düzeyinde yerine getirildiği gibi haberler okumuştum ben. Bu belki hani aslında Brezilya için de düşünülebilir. Yani... Lulanın elini güçlendirmek için gerçekten çeşitli fonlarla desteklenebilir bir Brezilya'daki şu anki hükümet En azından hani sağcıların işte eek kırımcıların böyle bir bahanesi kalmaz işte bakın hani bizim ekonomik olarak buna ihtiyacımız var. Diyememesi için başka projeler, başka ekonomik atılımlar gerçekleştirilebilir. Çünkü ekonomide sonuçta genelde hükümetleri yerinden sarsan götüren bir şey oluyor. Ve ekonomik alternatif üretmediğin zaman da bu basınç üzerinde artıyor hükümetlerin. Hani işte biz de yapalım, bak bütün ülkeler yapıyor zaten, biz niye yapmıyoruz gibi, dediğim gibi bir şeylere yol açıyor. Bir de aslında Brezilya'dan bahsetmişken, Biraz Şili'den bahsetmek lazım. Belki de dünya tarihinin en iyi anayasalarından birisi hazırlandı Şili'de. Yakın zamanda işte seçim kazanıldıktan sonra Gabriel Boric önderliğinde. Ve yanlış hatırlamıyorsam 150 kişi ve bunlar uzman değil. Yani hukukçu olmayan ama hukukla ilgilenen işte ekolojistler, anarşistler feministler falan böyle LGBT bireylerden oluşan, yerli yerlilerden oluşan çok müthiş bir grubun ve çok bir iyi bir anayasa hazırlamışlardı. Doğrudan demokrasiyi merkez alan. Ama e, maalesef referandumda hayır çıktı. Yani kendi partisinin e, oyunu evet. bile tam olarak alamadı seçimlerdeki aldığı oyu. Sanırım orada bir manipülasyon döndü sosyal medya üzerinden falan ama ee, anlamak güç gerçekten yani. Böyle bir anaysa, hani nasıl kabul edilmez diyorsun yani. Okuyunca için açılıyor çünkü anayasayı. Kesinlikle öyle. Yüzde 61 e, oranında bir e, hayır oyu çıkmıştı. Yani <gülüyor> sebebini gerçekten algılayabilmek çok güç. Evet, ya şeyin sanki biraz Döloz'a matıf yapmak lazım o şey şey diyordu hani ben, ben manipülasyon da dedim gerçi ama insanların tamamen kandırıldığını düşünmemek lazım bazı şeyleri kendileri de arzuluyor işte belki de hani ne bileyim o e, oradaki e, dini şeylerin yüksekliği başka şeyler, kültürel şeyler üzerinden insanlarda da e, olumsuzu Olumsuz arzulamak gibi bir şey de olabiliyor herhalde çünkü şu anda dünyada baktığın zaman e, hani sağcı ideolojiler kitlelere ne verebilir, yoksullara ne verebilir çok bir şey veremez işte doğaya ne verebilir veremez ama maalesef yükseliyor yani hani baktığın zaman sağcı ideolojiler yükseliyor yani insanların çıkarının tersine olduğu halde yükseliyor maalesef. Süremiz iyice azaldı. Gülşah şey ile istersen tamamlayalım. Ekolojik demokrasi sadece bir ideal midir sence? Yoksa topluluklar içinde bunu görebilir miyiz? Görebiliyor muyuz ya da şu anda ne durumdayız? Aslında ekolojik demokrasiye ilişkin teorilerde şöyle bir değerlendirme var ekolojik demokrasi kesinlikle normatif bir ideal değil. Gündelik yaşam pratiklerimiz içinde gömülük diyorlar aslında. Bunu e, yerli e, yerel topluluklar içinde aslında her gün deneyimliyoruz. Yatay örgütlenmeler biçiminde, doğrudan demokrasi biçiminde ve e, bu örgütlenmeler içerisindeki kararı alma süreçlerinde aslında görebiliyoruz. Bugün e, farklı görüntü kamusallıklarının görünümlerini artırma mücadelelerini görüyoruz her yerde. Ee, tabii ki e, bu farklı kamusallıkların e, talepleri tam olarak aslında ekolojik demokrasinin e, içer, içer, içerilmesi, yani yatay demokrasi ve doğrudan demokrasi, yatay karar alma süreçleri gibi e, alanları içermesi bakımından önemli. Bugün birçok örnek var bu konuda. E, Birçok gıda topluluklarında, çeşitli ekolojik topluluklarda aslında bu demokrasi biçimini görüyoruz. Diğer örneklere baktığımızda örneğin bir İspanya'da bir kent yönetimi Avrupa'nın en büyük tuzlu su olan Marmenör'ün resmi bir hak öznesi olarak tanıdı. Burada aslında etiğin biraz daha genişlediğini Canlılığın, temsiliyetin biraz daha genişlediğini görüyoruz. Bu da bir demokrasinin formu olarak karşımıza çıkıyor. Bergama'da altın madenine karşı mücadele eden kadınların öne çıktığını gördük. Ve bu mücadele biçiminde kadınların da temsil edildiğini gördük. Yani hatta en, en önde giden kadınların olduğunu gördük. Bu farklı kamusallıkların taleplerini bir araya getirebilecekleri bir çatının da olabileceğini gösteriyor. Bu örneklerin bizde açtığı kapı aslında yerel ve daha topluluk odaklı mücadele biçimlerine götürüyor bizi. Bir tabun örgütlenmesi sonucu daha katılımcı hatta doğrudan demokrasiye yönelik örneklerde aslında ekolojik demokrasiyi görebiliyoruz. Temelde baktığımızda yere özgü, yer temelli, topluluk odaklı bir demokratikleşme biçimi bu. Ve bu aslında bir siyaset bilimci olan Dona dediği gibi sistemde ve giderek yerleşik demokrasi, demokrasilerde bir çatlak oluşturabilecek potansiyele sahip bir güçte. O yüzden sivil toplumun ekolojik hareketlerin içinde olmak ve bu topluluklarla bağ güçlü tutabilmek çok çok önemli diye düşünüyorum. Ve giderek sistemde bir gereken o çatlağa yaratabilirsek her yerden <gülüyor> bu yeterli olabilecek bir noktaya gelecek diye düşünüyorum. Ben de sana tamamen katılıyorum ya. Böyle bir deneyimin içinde olan birisi olarak da aynı zamanda gıda topluluğu ekoloji üyesi olarak. Şey de evet. diye, diyebilirim belki hani Bukci'nin dediği e, ikili iktidar. İktidara rağmen kendini var etme, kendi yaşam tarzını ortaya koyma açısından da bu topluluklar aslında minimal ölçekte çok ciddi örnekler yani büyüdükleri zaman belki de bulundukları kentte, bulundukları işte ülkelerde çok ciddi şeyler yaratabilirler diye düşünüyorum. Süremizin sonuna geldik. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim katıldığın için. Ben teşekkür ederim. Ekolojik demokrasi konusunu burada sonlandırmış olduk böylece. Belki başka bir sebeple yine program yaparız seninle Çok sağ ol. Sevgili dinleyiciler programı Gülşah'ın seçtiği bir parçayla bitiriyoruz. Şervin Hajipor'un Mahsa Amin'i ve özgürlük mücadelesi veren tüm İranlılar için söylediği bir parça. Beroy'i sokakta dans etmek için, öpüşme anındaki korku için, kız kardeşim için, kız kardeşim için, kız kardeşlerimiz için, bu kirli hava için, çöpte arayan zavallı çocuklar ve onların hayalleri için, Özgürlük için, özgürlük için, özgürlük için. İki hafta sonra görüşünceye dek hoşçakalın.